636, numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in kumandanlıktan azlettiği Halit Bin Said'in haklarının gözetilmesi hususunda Şurah Bil Bin Hasene'ye bir mektup göndermesi, evet, Hazreti Ebu Bekir, Halit Bin Said'i kumandanlıktan azlettiğinde, diğer kumandanlardan Şurah Bil Bin Hasene'ye onun için şu tavsiyelerde bulundu, her ne kadar kumandanlıktan azlettimse de sen Halit Bin Said'i daima gözet, senin başında bulunacak olduğunda sana nasıl davranırsa sen de ona aynı şekilde, şekilde davran, onun İslam'daki mevkisini ve Hazreti Peygamber tarafından vali olarak tayin edildiğini biliyorsun. Ben de onu bundan önce emir olarak tayin etmiştim. Ancak bugün azledilmesini uygun gördüm. Kim bilir belki de bu onun dini hususunda daha hayırlı olur, emir olduğu için hiç kimseye gıpta etme, ben Halit'e, kimin kumandası altında bulunmak istersin, diye sorduğumda o seni başkalarına, hatta amcası oğlu Yezid bin Ebi Süfyan'a bile tercih etti, bir hadise anında takva sahibi bir kişinin nasihat ve görüşlerine ihtiyaç hissettiğinde önce Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a, sonra Muaz B, Cebele ondan sonra da Halit bin Said'e müracaat et, her üçünden de nasihatta hayır bulacak, Kendilerinden yararlanacaksın, sakın onlarla istişare etmeden bir işe girişme ve yalnızca kendi görüşünle hareket etmeye kalkışma, sırlarını da onlardan saklama.